İzleyicim şöyle sormuş, zalim ve dini hassasiyeti zayıf olan anne babalara karşı nasıl davranmamız gerekiyor demiş. Buyurun. Yine onlarla iyi geçineceğiz, evlatlık görevimizi yapacağız. Ama bizi şirke, e, dinsizliğe, küfre zorlarlarsa o zaman itaat etmeyiz, hı hı. E, o konuda itaat etmeyiz. Hı hı. Ama başka konuda git bana mesela çarşıdan şunu al dese... Onu alacağız veya beni doktora götür, hastaneye götür dese yine o hizmeti yapacağız. Yani evlatlık görevimizi mutlaka hı hı. bize ihtiyaç duyduklarında mutlaka o görevleri yapacağız. Hı hı. Ee, saygısızlık etmeyeceğiz. Ama ve incaheda ki ala antüşrikebi <gülüyor> maalesele kebii ilmun felatut yahuma. Cenab-ı Allah burada açık buyuruyor Lokman suresinde. Ama bana karşı ortak koşman hususunda seni zorlamak için sana böyle hmm. çaba sarf ederlerse, senin bilmediğin hususla bana şirk koşman için efendim seni zorlarlarsa, gayret sarf ederlerse, onlara itaat etme, annene babana itaat etme bu konuda. Ama diğer konularda mecbursun. Gayrimüslim'de olsalar, müşrik de olsalar, onların hizmetinde bulunmak mecburiyetindesin. Ha, Onlara Böyle uygun vesilelerle şey yaparsın, hatırlatırsın, telkin edersin, telkin evet. edersin Müslümanlığa girmeleri için, hı hı. şirkten kurtulmaları için, kafirlikten kurtulmaları için, nasihat babında güzel sözlerle dediğiniz gibi hatırlatırsınız, telkinde bulunursunuz ama hiçbir zaman saygısızlık edemezsiniz, hele hele onlara eziyet hiç edemezsiniz.